Günaydın sevgili açık radyo dinleyicileri. Yine bir ekonomi ekoloji programında bir perşembe sabahı yine birlikteyiz. Korona günlerindeyiz ama hayata daha güzel bir pencereden, elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz. Bugün 23 Nisan. Radyolarımızın başında eğer bizi dinleyen küçük dinleyicilerimiz varsa, onların 23 Nisan'ı kutlarım. Gerçi hepimizin 23 Nisan'ı kutlu olsun Cumhuriyetimizin 100. yılı kimse böyle bir şey beklemezdi evlere hapsolmak olmak istemezdi ama bu sene böyle oldu ne yapalım ee, benim de bir kızım var 9 yaşında ben evde odanın birinde radyo hazırlığı yaparken o da Zoom bağlantılarla yani online uzaktan bağlantılarla e, 23 Nisan kutlamalarına başladı devam edecek ee, bu sefer böyle olmak olması gerekiyormuş hayatımız bir süre uzaktan bağlantılarla evimizden geçirmeye devam edeceğiz biz de şimdi e, hayata pozitif bakmaya devam edeceğiz insanlara artık böyle kara, e, çok fazla kötü haberler vermek de istemiyoruz güzel şeyler özellikle de bugün e, içimizi açan ee, güzel haberler vermek istiyoruz sizlere ee, bunun için de şunu yapacağım kaç gündür zaten benim aklımdaydı geçen de Murat Yetkin gazeteci biliyorsunuz ee, Yetkin Report diye bir e, internet sitesi var orayı kurcalarken çok kıymetli çok güzel bir yazıya rastladım ne yazısıydı bu şehrin, bu özellikle de yasaklarda kuşlara kaldığıyla ilgiliydi hangi kuşlardı? neler var nerelerde ne duyabiliriz Görebiliriz. Biraz bununla ilgili bir yazıydı. Şimdi bunu konuşacağız. Özellikle de bu yasakların başladığı günlerde şehirlerin, altını çiziyorum doğanın değil şehirlerin kuşları ile ilgili. Telefon attığımızda da Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Profesör Doktor Utku Perktaş var. Hocam merhaba. Merhabalar, günaydın. Nasılsınız? Serkan İyiyim bıyım. teşekkür ederim e, Neyi yaptınız da yayınımıza katıldınız Daha doğrusu neyi yaptınız da Geçen o yazıyı yazdınız ve ben onu Okudum önce halinizi hatırınızı Sorayım hocam nasıl geçiyor korona bir, Küçük bir korona giriş yapalım Sonra ne olur bizim içimizi açın e, Güzel şeylerden bahsedelim Çok, çok teşekkür ederim İyiyim valla yani e, Ne yapıyoruz evdeyiz Evde kalmaya devam ediyoruz bu hayatımızı iki yeni aslında hayatımızda olan belki kelime, bildiğimiz kelimelerdi ama hayatımıza çok gibi şöyle Kısıtlamalar ve karantina. Dolayısıyla bunları uyaraktan bu başımızdaki dertten e, hızla kurtulmak için elimizden geleni yapıyoruz. Dolayısıyla evde karantinadayız yani belli ölçüde. E, çok dışarıya çıkmadan ama biraz doğaya kulak vererekten e, özellikle sessizleşen bu şehir ortamlarına biraz kulak vererekten doğayı biraz dinleyerekten geçiyor şu sıralar. Ondan sonra biraz da okuyaraktan, yazaraktan, işte elimizden geldiğince e, bu anlamda biraz üretken olmaya çalışarak da geçirmeye çalışıyorum ben. Ama öncelikle bugün 23 Nisan. Dolayısıyla Ulusal Egemenlik Bayramını tüm Türkiye'nin kutluyorum ve nice yüzyıllara diyorum. Bunun da altını çizmek isterim. Önemli bir gün bugün. Bir Yüz yıl gün. boyunca bir daha evde geçirmemek dileğiyle diyelim bir de. Umarım umarım. Yani biraz daha e, zannediyorum doğaya saygı duymamız gerekiyor. E, doğayı biraz daha iyi anlamamız gerekiyor. Bunu bir avantaja çevirebiliriz. Biraz dert çıkarabiliriz. Sonuçta bunların hepsi doğaya verdiğimiz zararlardan, doğayı anlamamamızdan, e, müdahalelerden kaynaklanan şeyler oldu. Dolayısıyla hani kuşların sesini duyuyoruz diyoruz. Kuşların sesini duyaraktan bunları biraz daha böyle süzgeçten geçirip e, biraz daha iyi irdelemeye çalışırsak zannediyorum belki önümüzdeki yılları gelecek nesiller için e, daha yaşanabilir e, hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Hocam önce şöyle bir başlayalım. Sizin... Ee... Uzmanlığınız özellikle e, ya kuşları çalıştınız mı akademik hayatınızda lisansınızla e, yani bilimsel anlamda bir e, uzmanlığınız var mı yoksa bir hobiyle başladı ve bunu mu ilerlettiniz nasıl başladı önce bir sizin hikayenizle başlayalım bence? Tabii tabii çok iyi olur biraz kendimi en azından anlatayım ben. E, ben Hacettepe Siz. Üniversitesi'nde çalışıyorum. Benim lisans sırasında kuşlara olan ilgim artmıştı ve e, yüksek lisansını kuşlar üzerine biraz faunistik bir çalışmayla tamamlamıştım. Doktora çalışmalarımda daha çok hani tür kuş bir kuş türü üzerine bir miktar evrimsel ekolojik çalışmalar dizayn etmekti ama doktora sonrası araştırmalarımda bu birazcık daha derinleşti. Yine kuşların evrimsel tarihine bu sefer e, ilgi duymaya başlamıştım. O konuda e, bir takım üretimler yapmaya başladık ve hem Batı Paleartik dediğimiz Türkiye'nin de içinde olduğu Avrupa'nın büyük kısmı ondan sonra Rusya'nın belli bir bölümü Kuzey Afrika'yı içine alan geniş bir coğrafyada Kuşların evrimsel tarihini çalışmaya çalıştım. Özellikle genetik e, bir takım belirteşler üzerinden kuşların geçmişini anlamaya çalışmak ve geleceğiyle ilgili de bir takım çıkarımlarda bulunmak. Ondan sonra tabii bu süreçte Hacettepe'de olan bağlantım devam ederken bir yandan da Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, New York. E, orada birkaç postok çalışması yaptım e, ve bu arada da Afrika kuşlarıyla ilgilenmeye başladım. Özellikle Afrika sahra altı kuşlarıyla. Yani e, yaklaşık bir 20 yıllık süreç var esasında 98 yılında başlayan e, profesyonel anlamda kuşlarla akademik çalışmalarım. Ve işte e, şimdi 2020'lere geldik yaklaşık bir 20 yıllık süreçte e, bu tarz bir ilgi alanı oluşturdum kendime ve uzmanlaştım diyebilirim belli ölçüde. E tabi bu arada da kuş gözlemciliğinden vazgeçemiyorsunuz. Kuş yani bir yandan akademik gibi. çalışma bir yandan da şey e, hobinizi çok ilerletmiş oldunuz yani evet, bir... işte birkaç öğrencim var onlar e, sağ olsunlar benden daha iyiler aslında kuş tanımak konusunda benimkisi biraz daha spesifik e, anlamda hani belli kuşlar üzerine eğilmek ama dışarıya çıktığınız zaman bir sürü ses duyuyorsunuz bunları ayırt etmeniz gerekiyor o öğrenciler de e, yani beraber çalıştığım yüksek lisans ve doktora öğrencilerim de çok iyi Onlardan da ben bir şeyler kazanıyorum. Ben de bir şeyler göstermeye çalışıyorum. Ama bu şekilde bu hobiyi de sürdürmeye çalışıyoruz. Ve özellikle şu günlerde içinden geçtiğimiz günlerde bunu evimizden yapabiliriz. Ve herkes yapabilir esasında. Ve Şimdi onu nasıl biyo, çeşitliği, biyo çeşitliği anlamak için ve korumak için hani iyi adımlar atabiliriz. <gülüyor> Şimdi onu nasıl yapacağımıza hemen gireceğim. Yani bu günlerde nasıl kuş kuşları tanımaya, kuş gözlemini yaparız. Ama küçücük bir şey söylemek istiyorum e, radyosunun başında olanlara. Yani kendi deneyimimi söyleyeceğim. Ben de e, ilk elime dürbün alıp kuş gözlemeye başlamadan önce doğadaki bütün kuşları, doğadaki bütün o sesler benim için martı, karka ve serçeden ibaretti. Doğru. Uzaktan gördüğüm bütün kuşlar da öyleydi. Yani Doğru. insanlara bu, bunu da anlatmak lazım. Hayatında bence bir kere kuş gözlemine giden eline dürbün alıp kuşa bakan, aslında o kuşların hepsinin e, benim için gerçekten bu kadar basit ve çok etkiledi. E, eminim ki daha fazla gitsem daha fazla etkileneceğim. Bir başlangıcını yaptıktan sonra fark ettim ki doğadaki bütün kuşlar kargalardan, martılardan, göğercinlerden ibaret değil. Onların e, görüntüleri ne kadar güzelmiş. Canlı görünce bir fotoğraf görmek gibi değil. E, ne kadar farklıymış. Seslerini bir bilen size anlatınca şu ses e, bu kuşa ait deyince gerçekten o kadar zengin bir renklilik varmış ki hayret ettim ve ondan sonra da benim dikkatim artmaya başladı. Tabii ki sizin kadar bir uzmanlığım yoktur ama en azından e, bir duyduğumda biraz ayırt etmeye başlıyorum gördüğümde e, bu farklı bir kuş diyebiliyorum. İnsanların bence... Bu konuda bir adım atması gerekiyor. O adımı attıktan sonra bence gerisi de gelir. Hem bu programı da bunu ayıralım, içimizi böyle açalım. E, neler yapabiliriz bunun için? Onu söyleyelim. Ama şu anda sokaklara geçelim. Sokaklar tamamen onlara <gülüyor> ait kimse dışarı çıkamıyor çünkü. Buyurun hocam. Yani yani tabii şimdi ya yani bu durumu biraz avantaja çevirmek lazım. E, çünkü aslında e, şehirlerimizde ciddi bir gürültü kirliliğiyle karşı karşıyayız. Ve şehirde hiç aslında e, farkında olmadığımız bir doğal yaşam var. Bugün hani e, batı dünyasına şöyle bir baktığınız zaman Avrupa'ya işte Kuzey Amerika'ya e, bir baktığınız zaman ve bilim üretimine şöyle bir baktığınız zaman yeni bir alan ortaya çıktı. Şehir doğal yaşamı diye. E, urban Wildlife. Diye hani kitaplar çıkıyor Dersler açılıyor Dolayısıyla şehirde insanlarla beraber yaşayan Onlarca hayvan var esasında Ama biz bunun çok farkında değiliz Çünkü şehri ciddi anlamda domine ediyoruz Domine ettiğimiz zaman da insan belli ölçüde bencil bir canlı Dolayısıyla da hani çevresini bazen gözü görmüyor Böyle olunca da Ne bileyim çevremizde yaşadığımız Ortamda onlarca olan kuşları Ve diğer hayvanları tabii Onları da kenara, bırak, kenara atmayalım Bir sürü diğer başka canlılar da var Örneğin şu günlerde kirpiler Baya avantajlı duruma geçtiler hmm. ee, Özellikle trafik kazalarında Yollarda ezilme oranları çok yüksekti ee, Trafik azaldığı için Kirpilerin e, popülasyonun Belli ölçüde arttığı söyleniyor mesela. Hani bir kuşlardan e, yana değil ama bu anlamda bir e, parantez açık bunun, bunu, bunun haberini de vereyim. İngiltere'de tehlike altında olan bir tür e, Ama artık hani şöyle baktığınız zaman şu sıra popülasyonlarını artırıyorlar. E, şimdi kuşlara baktığımız zaman da aslında şehirde öyle bir e, faunistik, kuş faunası var ki işte baştan karalar özellikle şu günler göç zamanı ve e, Afrika'da kışlayan kuş türleri şu anda ülkemizin üzerinden geçip kuzeydeki üreme alanlarına doğru hareket ediyorlar. Bir kısmı vardılar. Bu arada Mart ayı boyunca ülkemizin üzerinden geçtiler. E, ve hala geçiyor zannediyorum bir kısmı. Hı, ve ben geçen Bitti geçen mi? Geçen... Bitmedi galiba değil mi? A sonları. Tabii tabii. Hala devam ediyor. Yani bitti diyemeyiz göçe. Ama e, belli bir kısmı bitti sayılır. Onlar da Mart ayında geçti. Şubat sonunda başladı. Çünkü küresel ısınmayla da karşı karşıyayız. Biraz göç zamanları da artık hayvanların kayıyor çünkü ortalama sıcaklıklar dünyada arttı ne yazık ki. Buna bağlı olarak da göç zamanlarında bir miktar kaymalar söz konusu olabiliyor ama hala devam ediyor. Onu da nereden biliyorum? Çıkıp hani göç izlemeye bir yere gidemiyoruz şu günlerde ama geçen hafta evimin penceresinden bakarken bir anda karşımda ki benim evim şehrin ortasında çevremde bir park yok. Genelde binalar var ama evin penceresinden bir anda bakınca karşımda e, sinek kapanlardan halkalı sinek kapan kuşunu gördüm bugüne kadar görmemiştim bu e, şeyin ortasında bu kuşu bir anda göz göze geldik hayvanla ne oluyoruz dedim ben bir an tabi e, bu, bu nereden çıktı diye yani dikkatle baktım e, yanılıyor muyum diye halkalı sinek kapan. E, halkalı sinek kapan elimde fotoğraf makinen olsa falan çok güzel de fotoğrafını çekebilecektim ama tabi o beni beklemedi gitti e, ve buradan hareketle biraz kulak verdiğim zaman dışarıya İnanılmaz derecede e, farklı kuş türlerini bir anda duymaya başlıyoruz. Şimdi göç zamanının içindeyiz. Farklı farklı türleri duyabiliriz. Ama şehrin içinde yerleşik olarak yaşayanlar neler? Örneğin baştankaralar. Büyük baştankaralar. Artık sesi o kadar berrak geliyor ki. Çünkü araba sesi yok. İnsan e, şeyi yok, kalabalığı yok. E, dolayısıyla bu hayvanlar bir anda kendilerini göstermeye başladılar. E tabii bir de şunun altını çizmek Belki hep, şey. hep vardı orada da biz farkında değildik. Tabii tabii. Öyle tabii. Mi? Aynen ama bir de şunun altını çizmek lazım. Ee, geçtiğimiz e, yıl zannediyorum bir kitap çıkmıştı. Darwin şehre gelirse diye. Darwin şehre gelirse hani e, biraz Darwin o doğal seçilim e, ve evrim görüşünü yani şehre getirdiğimizde ne oluyor? Şimdi şehirde ciddi bir gürültü var. E, kuşların haberleşmesi için kullandığı tek e, şeyleri iletişim araçları sesleri. E sonuçta seslerini birbirine duyurabilmeliler ki üreme döneminde. Hani erkek dişi bir araya gelip başarılı bir yuva ve yavru e, elde edebilsin. E sonuçta bunlar seslerini de yükseltiyorlar ve mesela baştan karanın şehir dışındaki popülasyonlarına göre şehir içindeki popülasyonlarını incelediğiniz zaman şehirlerde doğal seçilime bağlı olarak seslerini daha gür çıkartmaya çalıştıklarını biliyoruz. E şimdi ortam sessizleşti. Bu gür çıkan sesler o kadar berrak duyulmaya başladı ki. Dolayısıyla büyük baştan karıyı her yerde görüyorsunuz. Her yerden duyuyorsunuz. E ben doğru, doğru, anlıyorum, doğru anlıyorum değil mi? Yani sessiz kalınca onlar da seslerini yani daha da gür çıkarıyorlar. Öyle tabii tabii, değil Yani, mi? yani bu sessizlikten dolayı zaman... duyuyor değil. Biraz daha kuşların da o sesleri daha fazla çıkarmasıyla sessiz olduğu için. Elbette, elbette elbette ama şunu da söyleyeyim tamam. hani Kalabalık şehir ortamında Gürültü çok olduğu için onlar yüksek ses çıkartmaya Çalışıyorlardı ama duymuyorduk Şimdi Hı. şehirdeki o kalabalık da Gürültü de e, kalkınca Çıkan sesler oldukça Berrak bir şekilde kendini göstermeye Başladı artık ve böyle olunca da Bunlar daha iyi haberleşmeye başladılar ve Biz de daha iyi duymaya başladık Dolayısıyla yani evimizin penceresini bugün bir açsak Bugün sessiz dışarız İnsan yok hani sokağa çıkma yasağı var bu sağlık problemimizden dolayı. E, dolayısıyla açtığımız zaman ne olacak? İçeriye farklı farklı sesleri duymaya başlıyoruz. Bir büyük baştan karalar, mavi baştan karalar, şehir ortamında duyabileceğimiz. Hele evinizin yanında bir park falan varsa daha da şanslısınız. E, saksanlar mesela. E, hani karga e, kargagillerden saksanlar ama e, sonuçta çok güzel bir sesleri yok diye bilinir. Ama onların bile o sesi çok farklı bir melodi olarak pencerenin içinden eve girebiliyor. Ondan sonra başka ne söyleyebilirim? Yine sığırcıkları görebiliriz bu dönemde. Eğer evimizin yakında bir park varsa önümüzdeki birkaç hafta içinde mesela ak mukalitler gelecek. Ak mukalitleri parkta çalıların içinde böyle bıcır bıcır öterken duyabiliriz. Yine geçen gün çok berrak bir şekilde sabah uyandığımda yine pencereyi açtığımda duyduğum saka sesleriydi. Saka çok böyle bıcır bıcır öten. İnternette nesi bulunabilir? Ee, bu arada yetkin. İspinos kuş... değil mi aynı İspinoz zamanda? De. Saka efendim. Saka aynı ya. zamanda. İspinos mu tamamen farklı mı? Yok. Saka İspinogillerden bir kuş. Yani aynı komedi <gülüyor> içerisinde İspinosların akrabası. Ee, Sanki eskiden kuş... daha az bulunuyordu sakalar. Daha fazla mı oldu? Saka ile ilgili özellikle böyle bir şeyler okumuştum ben. Ya o gözlemler ne kadar doğru onları bilmiyorum bakmak gerek hani bilimsel literatüre ama e, bu ara şehirde çok varlar ama geçmişte ne kadarlardı bilmiyorum ama çok belirgin şehir kuşları örneğin ben Beytepe kampüsündeyim Ankara'da Hacettepe'de Beytepe kampüsünde hep çoklardı her zaman duyuyorduk e, ama çünkü hani Beytepe kampüsünde çok da gürültü yoktu dolayısıyla rahat onları üreme döneminde özellikle bahar döneminde bıcır bıcır konuşurlarken dinleyebiliyordunuz. Şehirde de varlarmış ama şehirdeki gürültü onları bir miktar baskılıyor ancak birbirlerini duyabilecek düzeyde galiba kendilerini duyuyorlar ama bugünlerde işte bizler de duyuyoruz. Ee, yine parantez açayım Sakalar İspinozgiller içerisinde yer alan bir o içerisinde yer alan bir kuş ve hani İngilizcesi de Goldfinch. E, finçler zaten ispinozlar. Ondan sonra ve renklenmeleriyle bu hayvanlar da hani çok belirgin güzel kuşlar sesini duyarsanız vıcır vıcır. E, çok güzel. Geçen evet. geçen geçen günkü e, zannediyorum ikinci yazımda e, yetkin reportta onun sesinde paylaşmıştım. Belki dinleyicilerimiz. Evet. Bunu bunu söyleyelim. Ee, şimdi nereden bakabiliriz? Bu çok önemli. İnsanların evet. aynı zamanda da e, yani illa herkesin yanında bir. Bu işi iyi bilen birisi, öğretecek birisi olmayabilir. Ama birçok site var, birçok kaynak var. Sizin yazdığınız var. Önce onu söyleyelim. Başka hangi kaynaklardan olabilir, öğrenebiliriz? Kuşların sesiyle ilgili özellikle. Evet, ben şimdi en azından o noktada bir şeyin daha altını çizeyim. Şimdi kuşları böyle görüyoruz. Kuşlar yanı sıra başka canlıları da görme şansımız var. Ee, özellikle dünyanın farklı yerlerinden e, sosyal medyaya baktığınız zaman değişik paylaşımlar görüyorsunuz. Türkiye'den de bu paylaşımlar var. Özellikle doğal yaşam şehre inmiş gibi. şeyin içinde bir festival havası var esasında bu. insanın olmadığı dönemlerde. E, bu da şöyle bir mesaj getiriyor. Hani programın konseptine de çok uygun olacak. Dünyanın bir nefes almaya ihtiyacı varmış bence. Çünkü evet. özellikle nüfus artışımız öylesine acımasız devam ediyor ki dünyada. 1960'lı yıllardan bugünlere geldiğimizde yaklaşık 5 milyar gibi bir sayıyla nüfusumuzu artırmış durumdayız. 3 milyarlardan 8 milyarlara çıkartmışız Son 200 yıla bakacak olursak da 7-8 kat insan nüfusunu artırmışız Yani dünya boğuluyor gibi bir durum söz konusu Öyle acımasız bir artış var ki Ve doğal yaşamda Şehirdeki kuşlarda ve diğer doğal yaşamda Bunun içinde böyle artık Gidecek yer kalmamış gibi onları Bu paylaştığımız canlıları Aynı ortağını paylaşıyoruz sonuçta Bizlerden bir farkı yok o canlılarında Böyle olunca Bunların hepsi de bir darboğaza girmiş gibi bir durum söz konusu Şimdi bu noktada ben şeyin altını çizmek istiyorum. Bu hani programı da bir avantaj olarak kullanmak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel davet Tabii için. Tabii ki ne demek? Çünkü Biz e, teşekkür şimdi ederiz. Şimdi vatandaş, vatandaş bilimi diye bir alan var artık. İnsanlar kuşları gözleyerek duydukları kuşları çok büyük bir zahmeti yok. Hani alıp bir not defterini kaydediyorsunuz bunları. E, ne bileyim işte ben bugün evimin penceresinden kuşu gördüm diyorsunuz ve bugün bütün herkesin de bir çocukların bile bir akıllı telefonu var ellerinde. Ve bu akıllı telefonla da bulunduğumuz coğrafyanın koordinatlarına ulaşabiliyoruz. Örneğin işte Google'a giriyoruz. Efendim ee, e söyleyeyim bir e, harita bir uygulamasına giriyoruz. Ve buradan enlem boylan bilgisi de alabiliyoruz. Yani nerede olduğumuzu artık herkes kolaylıkla bulabilir, söyleyebilir. E Şimdi böyleyken e, biz duyduğumuz Sakayı ne bileyim az önce penceremin önüne sizle konuşurken güvercinler geldi. E, Kumrular var. Bunların sesini duyuyoruz e Bunları hani duyduğumuz yer itibariyle e, Kaydedip İşte bunun enlemi boylamı da burası deyip Sonra elimize telefonumuzu alıp Telefondan da e adı verilen e adı verilen Bir e, web sitesi var Ve bunun uygulaması var Buraya gidip bu gördüklerimiz Kayıtları buraya girebilir Ve bunları karşılaştırabiliriz Bu sırada da örneğin kumru diye girdiğimiz zaman Türkçe'de giriş yapabiliyoruz e, Sistemin Türkçesi de var bütün dünyadan insanlar bunu yapıyor. Bunu yaptığınız zaman size o gördüğünüz kuşla ilgili bütün bilgiler geliyor. Sesini de dinleyebiliyorsunuz. Dünyada nerelerde görülmüş onları da görebiliyorsunuz harita üzerinden. E bunları ekranınızda bir anda veriyor. E kuşun resmi de çıkıyor. Farklı e, fotoğrafları çıkıyor. Farklı görüntüleri çıkıyor. Ve iş o kadar eğlenceli bir hale oluyor ki. Ve siz e, biyolojiyle ilgilenmeyebilirsiniz. Bir diş hekimi olabilirsiniz. Bir tıp hekimi olabilirsiniz. Bir mühendis olabilirsiniz. Bunu yapmanızda bir külfet yok. Bunu yaparaktan, buraya bilgi girerekten bilime katkı yapıyorsunuz ve bu tür insanları artık vatandaş bilimcisi olarak e, bu sıfatla anılıyorlar. Ve vatandaş bilimi denilen bir alan var. İngilizcede Citizen Science ve hı hı. biz biz bilimciler, hani bu işi e, kullanan, buradaki veriyi kullanan ve bu veriden, özellikle iklim değişiminin ve küresel ısınmanın çevremizdeki biyoçeşitliliğe nasıl etki ettiğini anlamaya çalışan bilimciler de. Vatandaşların girdiği bu verileri çekip bilimsel bir takım yayınlar üretmeye başladık. Ben de bunu çok yoğun bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Ve başarılı da oluyoruz ve türlerin önümüzdeki 50 ila 100 yıl içinde başına neler gelebileceğini bu vatandaşlarımızın, vatandaşların girdiği veri üzerinden yorumlamaya çalışıyoruz. Ve çok önemli çıktılar elde etmeye başladık. Dolayısıyla herkes vatandaş bilimcisi olabilir. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum buna buna birazcık kıymet vererekten buna biraz özen göstererekten e, ne bileyim hani dışarıyı izlersek dünyayı birazcık gözlemeye çalışırsak kendi penceremizden zannediyorum e, bundan sonraki e, çalışmalar için büyük katkı sağlamış olabilir her şey hem öğrenmiş oluruz hem de katkı sağlamış oluruz kesinlikle, Tabii ben kesinlikle, hemen... yani dünya bunu şu anda kullanıyor ve o kadar çok bilimsel yayın var ki ve türlerin korunması için o kadar önemli şeyler ortaya çıkıyor ki ee, Bununla sessiz kalmamalıyız bence ve bunu yapmalıyız ve bugünleri bu anlamda bir avantaj olarak kullanmalıyız diye düşünüyorum Evimizin tenceresi çok uzak bir yere gitmeye gerek yok ya da balkona çıkın yani hani balkona çıkın Ele çevrenizde bir park falan varsa elinizde de küçük bir dürbün varsa Hani belki insanların evlerinde bir kenarda eskiden kalma bir dürbün ya da kendi dürbünleri olabilir Bununla da çevreye şöyle bir baktığınız zaman yani zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağız bir yanda da o boş zamanımızı e, huzurlu bir e, şekilde doldurmuş olacağız o doğanın sesiyle. Ve bir de tabii bugüne kadar yaşadıklarımızı bu anlamda da bir süzgeçten geçirmiş olacağız ki yani gelecekte ne yapabiliriz? Bizi bugünkü salgın durumu belki gelecekte neler bekliyor? Bu salgın durumundan ne tür dersler çıkartabiliriz? Yani doğa nasıl nefes alması gerekiyordu? E, bunlar nasıl işimize geldi? Bunları da birazcık daha böyle dikkatli düşünmüş oluruz diye e, düşünüyorum ben katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim çok güzel şeyleri anlattınız hakikaten şu sıkıntılı günlerde 23 Nisan'a bence yakışacak da bir şey oldu içimizi açıcı açan bir program oldu hocam çok teşekkür ederim şimdiden ben, ee, ben bir, teşekkür şey, bir şey söylemek yani, istiyorum ben de ben de ek yapayım ama <gülüyor> size sadece ek yapacağım. E, 20 e, geçenlerde bir kuş bilimcili ornitologla konuştum. Bunları bir e, duymuştum zaten. Hani şunlar var, yeni türler geliyor. E, ağaç kakanlar var. Yuva yapan ben gördüm dedi hoca. Validebağ korusuna gittim. Saatlerce gezindim bir fotoğrafını çekeyim, ağaçkakan kakan göreyim diye. E, tabii çok zor e, görmesi. Dürbün yoktu yanımda. Sadece teleobjektifim vardı. Bir şey yapamadım ama şunu söyleyeceğim. Zaten şehirde duruyoruz, duyuyoruz. Valide korusuna gittim. Gerçi şu sıralar girilmiyor. Ben gazete seçim diye polislere söyleyip girmiştim ama hı hı, evet. zaten bir kuş sesi var. Şehirden hiç ses gelmeyince ne bir makine, ne bir inşaat, ne bir araba sesi gelince yani cennete düştüm zannettim. Gerçekten yani abartmıyorum böyle bambaşka bir hayal dünyasında gibiydim. Yani özel ya öyle, bir kuşla yani ilgili bir park bir... yapılmış da oraya girdim gibi hissettim. Gerçekten tüylerim diken diken oldu. Hala duyunca bile Şimdi söyleyince bile çok şaşırdım. İstival havası olduğuna emin olun. Yani Çünkü hiç bu kadar net sesler duymuyorduk. Tabi bu arada bir de şeyi eklemek istiyorum. Ee, hani vaktimiz var mı evet, bilmiyorum önce. ama hemen bir dakika. Son, son bir dakikamız kaldı. Öyle mi? Tamam. söyleyeyim. Hani İstanbul'daki dinleyicilerimiz için örneğin Cihangir'de oturuyorlarsa ve biraz boğaz görüyorlarsa... Bu, bu ara camlarına çıkıp e, biraz gökyüzüne bakarlarsa gündüz gözü e, geçen leylekleri ondan sonra yırtıcıları e, özellikle boğazlar üzerinden göç edenleri de görme şansları var. Bunlar tek şehir kuşu değil ama en azından İstanbul için büyük avantaj göçü izlemek boğaz gibi bir yerde e, akıllarında olsun. Hemen böyle bir kısaca geçtim. Bir iş, geçen yani. geçen boğazda pelikan fotoğrafları gördüm ben de boğazdan geçerken. Evet evet, evet, evet ben de gördüm çok doğru. Çok Şu an har göç ediyorlar. harikaydı yani. gerçekten. Hocam ağzınıza sağlık. Nasıl geçti anlamadım gerçekten. Ee, açık Radyo aracılığıyla ve sizin aracılığınızla da e, belki bir iki tane daha e, kuşçu e, hayatımıza kazandırmış olur Gerçekten bu iş çok zevkli, çok güzel. Başka bir zenginliği hayatınıza hayatınıza katacağınızı düşünüyorum. Mutlaka ömürde hiç olmazsa bir defa bir kuş dürbünle kuş gözlemine gitmek gerekiyor. Buradan bu mesajlarımızı verelim. Hacettepe Üniversitesi evet. Biyoloji Bölümü Profesör Doktor Utku Pektaş'la konuştuk. Hocam, yayınımıza katıldığınız, bize bu kıymetli bilgileri verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Ben ben çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha 23 Nisan'ı kutluyorum. Ince yeni yüzyıllar e, görmek dileğiyle e, size de esenlikler diyorum ve sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok çok sağ olun. Hoşça kalın. Ee, bir ekonomi ekoloji programının daha sonuna geldik. Güzel bir günde e, Cumhuriyetimizin 100. yıl döneminde 23 Nisan'da e, böyle bir programa yapmaktan dolayı da ayrıca e, büyük keyifliyim. Enseyi karartmıyoruz, e, sosyal izolasyonumuzu bozmuyoruz, bugünlerde geçecek diyoruz efendim. E, bir programda daha görüşünceye dek hoşçakalın.